Efendim merhabalar, Burç FM'den Çocuk Deyip Geçmeyin'den sesimizin ulaştığı her noktaya selamlarımız ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün üçüncü günümüz. Biliyorsunuz bu haftadan itibaren e, Çocuk Deyip Geçmeyin, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Burç FM'de sizlerin evlerine misafir oluyor Çocuk Deyip Geçmeyin programıyla birlikte. Dolayısıyla e, salı ve çarşambaya sadece... Alışmış olan dinleyicilerimize bu haberi de iletmek isteriz ki Pazartesi günleri de saat 11 ile 12 arasında yine Burç Efem'de Çocuk deyip geçmeyini dinleyebilirsiniz. Hatta e, önceki günde duyurusunu yaptığımız gibi bundan sonra e, mesajlarla değil canlı yayına ortak olarak sorulunuzu direkt telefonla sorarak da katılabilirsiniz demiştik Çocuk deyip geçmeyini. Efendim bir yılı aşkın e, bir zamandır Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin programını yapıyoruz. Bir yıldır bir felsefe aslında iletmeye çalıştık. Daha doğrusu çocuk ruh dünyasını biraz anne babalara yaklaştırmaya çalıştık. Aslında burada biz çocuklarınızın üzerinde düğmeler var da o düğmelere basarak çocuklarda nasıl davranışlar değiştirildiğini anlatmadık hiç. Bir yıl boyunca burada ısrarla... Çocuk ruh dünyasındaki olayları anne babanın dünyasına birazcık daha nasıl yaklaştırabildiğim, e, bileceğimizi anlattık. Aslında bir başka deyişle burada çocuk terbiyesi diye bahsettiğimiz şeyi anne baba eğitimi olarak anlatmaya çalıştık. Ve bunun da ötesinde aslında farkında mısınız bilmiyorum ama bir, yıldız, bir, bir yıldır çocuk teyip geçmeyinle radyo terapileri yapmaya çalıştık. Çocuklarıyla daha önceden diş dişe, göz göze, yaka paça olan birçok anne baba gönderdikleri mesajlarda da e, kendileri de söylüyorlar ki Hocam çocuğumla yeniden tanıştım sanki, çocuğumun dünyasına yeniden kavuştum sanki Hatta daha da ötesinde kendi içimdeki kargaşalıklar ve çözülmemiş problemler ile yahut da yaşadığım bir takım problemler ile aslında çocuklarıma yöneldiğimi Fark ettim diye birçok anne baba mesajlar gönderiyorlar ve dünyalarını paylaşıyorlar. Efendim burada anlatılan şeyler yani bazen çok sanki yapılamayacakmış gibi gelse de çocuğa kızmayın, çocuklara vurmayın, efendim çocuğunuza iyi davranın diye anlattığımız şeyler. Sanki hocam ya biz de insanız işte çocuk şöyle şöyle yaptığında bir tane patlatıyoruz diye ne kadar da hani insan üstü bir şeymiş gibi tarif edilmiş olsa da hayır hayır öyle bir şey değil aslında burada anlattığımız şey. Eğer sukûneti bir anne içerisinde yaşıyor ise, sekineyi bir baba içerisinde yaşıyor ise, anne gibi bir anne olmak için mücadele ediyor ise bunların hiçbir tanesi lüks değil. Bunlar mutlaka olması gereken şeyler. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, yani burada anlatılan şeyler, efendim, iyi anne olmanız için anlatılan şeyler de değil, onu da söyleyeyim. Yani aman ne kadar da iyi anne desinler diye anlatılan şeyler de değil. Efendim e, ne kadar da güzel bir ailesi varmış, maşallah maşallah ne kadar da sabırlı bir anneymişsin sen denilmesi için de anlattığımız şeyler değil. Ya ileride başınıza gelecek bir belanın önüne geçebilmek için anlatılıyor bunlar. Eğer çocuğun ruh dünyasıyla, annenin duygu dünyası arasında bir kopukluk var ise, o sırada annenin korkması lazım, hem de çok korkması lazım. Neden korkması lazım? Ergenlik döneminde o çocuk o annenin başına bir dert açabilir, onun için anlatıyorum. Yani lüks şeyler değil bunlar. Hocam işte ya herkes büyüdü gitti, yani işte biz de öyle büyüdük gittik. Bahanesinin arkasına sığınmaya hiç gerek yok. Bakın hastalıklı bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bakın cinayetler almış başını gitmiş. Bakın intiharlar almış başını gitmiş. Bakın anne babayı pişman eden çocuklar ortalıklarda gazetelerde almış başını gitmiş. Annesiyle kapışan, babasıyla kavga eden, evi terk eden, laf dinlemeyen, söz dinlemeyen, senden utanıyorum... ...diye hitap edilen çocuklar... ...almış başını gitmiş... ...yani öyle çok da işler yolunda gitmiyor... ...toplumumuza baktığımızda... ...yani hocam işte büyüyüp gidiyoruz... ...ya ne yapalım elimizden geleni yapıyoruz... ...hayır elinden geleni yapmıyorsun sen... ...senin yaptığın şey... ...içinde hissettiğin gibi... ...yani karmaşık içinde hissettiğin gibi... Yahut da ...senden sırtına yüklenilen yükler ile... ...yorgunlukla anne babalık yapıyorsun... ...senin altında da çocuğun kalıyor... Ama unutma bir süre sonra da o çocuğun altında kalacak olan kişi sensin. Burada anlatılan şeyler lüks şeyler değil. Burada anlatılan şeyler iyi anne olun da etraftakiler de iyi anneymiş maşallah desin diye anlatılan şeyler değil. Ben bir tehlikeden haber veriyorum. Etrafınızda tehlikeyi yaşamış olanlara bir bakın. Ondan sonra acaba bunlar lüks mü yoksa mecburi olarak... Yapmamız gerekli olan şeyler mi? Kararını siz verin. Ruhu incitilmiş bir çocuk, anne babasının ruhunu incitecek. Eğer anne babasının ruhunu incitmiyor ise, yakınlarında birisinin ruhunu incitecek. Yakınlarında birisinin ruhunu incitmeyecek, incitmiyor ise, okulda, iş çevresinde, arkadaşları arasında birilerinin ruhunu incitecek. Onları da incitmiyor hocam, o takdirde çocuk kendi ruhunu incitecek. Allah göstermesin, yarın eğer o ceza verdiğiniz çocuk bir gün dönüp dolaşıp size ceza vermeye kalkar ise, onun vereceği ceza sizin verdiğiniz cezadan çok daha ağır olur. Yeter ki bir çocuk anne babasını cezalandırmaya versin. Onun cezası çok defa Allah göstermesin, işin içerisinden çıkılmayacak ceza alır. Dolayısıyla ceza vermeyin diye ısrarla bahsettiğimiz şey, Çocuğunuz ceza vermeyi öğrenmesin diye söylediğimiz şeydir. Çocuğunuz sizden kopmasın diye söylediğimiz şeydir. Çocuk anne babadan uzaklaşırsa eğer dışarıda birilerine yaklaşır. Sonra niye şikayet ediyorsun? Yahu çocuk ben işte çocuk eviyle ilgili değil, dışarıda arkadaşlarını daha çok seviyor. Sen sevdirmek için ne yaptın çocuğa kendini? Bir bak. ''Şurası bozulmasın, şurası toparlanmasın, şurası beni yormasın, ama şöyle olmasın.'' diye çocuğun içerisinde o dört duvar arasını neredeyse cehenneme çevirdin. E çocuk da seninle hoşlaşmadı, ne yapıyor şimdi? Dışarıda arkadaşlarıyla dolaşıyor. Suçlu çocuk mu? Bence hiç değil. Evin içini yaşanılır bir vaziyete getirtmiyorsa bir anne baba, daha sonra dönüp de ''Ya hocam şu çocuktan çektiğim.'' diye başlayan cümleler söylemesin. ''Ya.'' Anne baba olma sanatını öğrenmemiz lazım. Evin içerisini cıvıl cıvıl yaşanılabilir bir vaziyette getirmemizi öğrenmemiz lazım. Çocuk terbiyesi diye bahsettiğimiz şey, çocuğun ruh dünyasından kopmama işidir. Anne babalara burada çok seslendik. Dedik ki, yahu ne olur sevdirin çocuklarınıza kendinizi. Surat asık bir anne olmayın. İki yüzlü bir anne olmayın. Dışarıya çıkıyorsunuz ha hay hi, hi. onunla gülüyor bununla eğleniyor telefonla konuşurken ne kadar canlı ne kadar içten arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz oturduğunuz koltukta efendim keyif içerisindesiniz. Telefonu kapattığınız sırada çocuğunuza böyle tuhaf bir suratla bakıyorsunuz farkında değil misiniz? Çocuk böylesi iki yüzlü bir anneden hoşlanır mı sizce? Hoşlanmaz hele ki erken çocukluk döneminde çocuk neye uğradığını şaşırır burası nasıl bir ev? Bu nasıl bir anne? Ben buna mı güveneceğim? Yahut da baba, yahu eve girerken bir gülsene, eşinle konuşurken bir muhabbet etsene, çocuk da yanında o muhabbetin sıcaklığıyla dört dolansın bakalım bir. Çocuk annesini kıskanır, çocuk babasını kıskanır. Çocuğun kıskanmadığı aslında bir şey vardır. Anne babası normalde birbiriyle çok yakın ilişki içerisindeyse onu kıskanmaz. Ama ne zaman kıskanır? Çocuk eğer sevgi alamıyor ise annesinden babasından o zaman anne babasını da kıskanır. Bunlar bir işaret olarak algılamıyor musun sen? Daha niye kızıyorsun ki çocuğa? Çocuğun ruh dünyasındaki anormallikleri görmüyor musun? İşte bir yıl boyunca bu ve buna benzer birçok şeyleri söyleyerek aslında... ...bu mikrofonlardan e, radyo terapileri şeklinde çocuk terbiyesi programı yapmaya başladık. Şimdi ise galiba bir yıl sonra geldiğimiz nokta görüyorum ki... ...e-mailler e ile bana iletilen sorulara bakıyorum ki... ...evet belli bir kıvama gelmiş. Yani baştan beri çocuk deyip geçmeyini dinleyen anne babaların mesajlarına bakıyorum. Onların sordukları sorulara bakıyorum... Hocam sanki evin içerisine sihirli bir değnek değdi, sihirli bir sopa değdi. Vallahi ben de rahatladım, çocuk da rahatladı. Evimiz bir tuhaf oldu diyen onlarca, yüzlerce mesaj geliyor. Hocam daha önce ben bu çocuğa niye böyle yapıyormuşum ben de anlamadım. Şimdi geçmişi düşünüyorum da niye çocukla yaka paça oluyormuşum? Ya çocuğum çocukluğunu yaşıyormuş, ben niye stresliymişim, niye sıkıntılıymışım, şimdi anlamakta bile zorluk çekiyorum diyen mesajlar var. Evet, belli bir kıvama geldik bu bir yıl içerisinde. Ve bu bir yıl içerisinde çok defa biz burada mikrofon arkasında konuşan, sizler de radyolarınızın başında dinleyenler oldunuz. Şimdi ise bu önümüzdeki yayın döneminden itibaren sorularınızı direkt sorabilme, sorup, Arkasından belki de karşılıklı olarak bir iki cümle ile sorunuzun kökenine doğru inmeye çalışarak çocuklarla yaşadığınız problemleri birazcık daha pratik yöntemler ile algılama yöntemine gideceğiz. Hem böylelikle problemlerin nasıl çözüldüğü konusunda bir fikir sahibi oluruz hem de farklı farklı problemleri hep birlikte dinlemiş oluruz. Efendim canlı yayın telefonlarıyla bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımızda çocuklarınızla yaşadığınız sorunların nasıl çözüleceği konusunda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunabiliriz. Canlı yayın telefonlarımızı verelim. 0-216-524-93-93 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bugün bütün, gün boyun, bütün bir yayın boyunca... Yani saat 12'ye kadar karşılıklı olarak canlı yayında problemleri konuşacağız. Efendim telefon numarasını bir kere daha hatırlatayım. 0 212 pardon 0 216 0 216 524 93 93 numaralı telefonda canlı yayına, e, canlı telefonlarınızı bekliyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Bu telefonlar yani pazartesi günü de aynı şekilde canlı yayına katılma fırsatınız var. Çarşamba günü de, Salı günü ise daha çok gönderdiğiniz e mailleri e, radyoda cevaplandırmaya çalışacağız. Pazartesi ve Çarşamba günleri efendim canlı yayına e, davet ediyorum sizleri. Canlı yayında sorularınızı sorabilirsiniz. Efendim canlı yayın telefonlarını verdikten sonra bir iki tane de sorudan gelen sorulardan e, bahsetmek istiyorum. Şöyle ki. Gönderilmiş olan mesajların içeriğine bakarsak, efendim önümüzde mesajlarına baktığımız dinleyicilerimizden Mustafa, Muzaffer Bey'in şöyle bir sorusu var. Ben bu sorusu okurken aynı zamanda sizler de canlı yayına katılmak için telefon edebilirsiniz. Şöyle sormuş, merhaba Adem Bey, bizim 6 yaşında bir kızımız var. İki parmağını fırsat buldukça emiyor, uyumadan önce ise mutlaka emiyor. Ve birinin ku kulağından tutup uyuyor. Bazen çok asabi oluyor. Bir şey istesek, canım istemiyor, yapmıyorum, yapmam diyor. Veya hep benden istiyorsunuz diyor. Ne yapmamız lazım diye Muzaffer Bey sormuş. Şimdi çocuklarda parmak emiyor olması, duygu dünyasında bir takım şeylerin yolunda gitmediğinin işareti. Efendim, birazcık daha netleştirirsek, parmak emen çocuğun çok defa annesiyle, bazı şeylerin yolunda gitmediğinin bir işaretinin dışa yansımasıdır. Parmak emen çocuk, anne duygusunu yeterince alamamış olmasından çok defa elini ağzına doğru götürür. Başka hangi sebepten dolayı götürür? Annesini yeterince emememiş olmasından dolayı da götürür. Çocuk eğer ilk iki yılını anneden yeterince süt alamadıysa, annen yeterince ememediyse, o iki yılın acısını sanki çıkartır gibi, Efendim geri kalan yıllarda da elini parmağını ağzına götürebilir. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim. Çocuğun üzerinde gereksiz ve lüzumsuz baskılar var ise anne baba çocuğunu terbiye etmek onu adam etmek üzere çocuğun duygu dünyasının kaldırabileceğinden daha fazla bir şeyler bekliyor ise o takdirde de çocuk yine o baskıların altında kalarak elini ağzına götürebilir. Bu üç taneden hangisi Muzaffer Bey'in durumuna uygunsa Muzaffer Bey ona göre Kendisiyle alakalı bu sıkıntılardan hangisi ilgilendiriyorsa kendisini ona göre aşmaya çalışsın. Çocukların gece yatarken saçlarla oynaması, işte değişik şeylerle oynaması, eline yorganı alabilir, eline annesinin saçını dokunabilir veya annesinin tülbentini, annesinin eşyasını koklayarak uyumaya çalışabilir ileriki yaşlarda. Yani 4-5 yaşlarından sonra da. Bu çok abartılacak bir şey değil, normal bir şey. Anneyi sinesinde, duygu dünyasında hissederek ve güven içerisinde yatmak için çocukların çok sık başvurduğu bir şeydir. Dolayısıyla bunda öyle çok da abartılacak bir şey yok. Ama parmak emiyor olması, hele ki iki parmağın emiyor olması efendim çözülmesi lazım gelen bir sorun. Efendim Canlı yayın telefonlarını bir kez daha verelim. 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız. 0-216-524-93-93 bir kenara not alıp çocuk deyip geçmeyinle eğer karşılıklı olarak problemi konuşmak arzu ederseniz bu numaradan arayabilirsiniz. Efendim diğer mesajlara da bakalım bu arada. Önümüzde kalan diğer mesajlara bakalım. Efendim biz mesajlara bakarken tabii telefonları kaçırdık bu arada. Telefon eden dinleyicilerimiz var, hattımızda bekleyenler. Onlara ilk önce bu dalgınlıktan dolayı kusura bakmayın diyelim. Arkasından hemen kendilerine merhaba diyelim efendim, merhabalar. Merhaba hocam, benimle mi görüşüyorsunuz? Evet, evet sizinle görüşüyorum, merhaba. Şimdi kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum programınızdan ötürü. İstanbul. ilk başta programınızı anlatırken bir anne baba modeli anlattınız. Yani gergin bir baba. Hı hı. E, dışarıda mutlu bir anne ama evde çocuklara da gergin bir anne hı hı. E, ben kendimi gördüm ailemi gördüm orada çocuklarım böyle bir anne baba modeliyle yaşıyorlar hı hı. E, çok özür dilerim çok özür dilerim. <gülüyor> e, ba baba çok yorgun eve geliyor bazen çocuğumuzu özel okula veriyoruz bazen diyorum ki avalım okuldan e, baba da rahatlasın biz de mutlu mu olalım acaba diye düşünüyorum Eşim e, soğuk bir insan. Evet. Bana karşı utangaç bir insan. Hı -hı. Yani çocuklar örnek bir aile göremiyorlar karşılarımda. E, kızım var, dördüncü sınıfta oğlum var, ikinci sınıfta. Hı -hı. Yani böyle bir Şimdi işte böylesi var. bir durum. Şöyle Hı -hı. düşünmek lazım. Hı -hı. Şimdi böylesi bir aile içerisinde yaşayan bir e, oğlan, erkek çocuğu. Hı -hı babası evet. nasılsa kendisi de öyle olacaktır ileride çünkü baba modeli olarak onu kopyalıyor. Şimdi evet. dolayısıyla bir yerde bu kısır döngüyü bence kırın çıkın. Yani evinizin içerisinde neden aynı şekilde mutlu olamıyorsunuz da dışarıda arkadaşlarınız arasında mutlusunuz? Bir bakın. Yani herhalde şans oluyoruz gibi geliyor bana. Ben kendimi öyle hissetmiyorum. Yok olayım. yok Dışarı değil. De değil. Yok yok. Şöyle bir bakın belki o yönde. Siz acaba çocuklarınıza yetemeyeceğinizi düşündüğünüzden dolayı olabilir mi? Çocuğunuzla duygu dünyasına temas etmekte önünüzde bir engel olduğunu içinizde hissediyor musunuz? Yani eşim, eşim şöyle söyleyeyim yani eşim bana karşı hı hı. E, utangaç ve soğuk buluyorum yani evlendiğinde ben özellikle kızım etkileniyor gibi geliyor bana Şimdi, oğlum daha rahat bir erkek çocuğu. Onu Söyle da söyleyeyim. söyleyeyim. Uh -huh. Utangaçlıkla soğukluk yan yana gelmeyecek olan bir şey. Aynen. Yani eğer eşiniz soğuksa o eş duygu dünyasını kullanmıyor demektir. Evet. Eğer utangaçsa Aynen. onu çok kullanıyor demektir. Duygu dünyasını çok kullanıyor. Yüzü kızarıyor, mahcup oluyor, konuşmak istiyordur ama bunu beceremiyordur. Bunu e, di, hal diliyle anlatıyordur ama ikisi Aynen. birbirinden farklı şeyler. Utangaç olan kişi genellikle soğuk Aynen. olmaz onun efendim yüzünden, elinden, ayağından, vücut dilinden anlarsınız zaten size karşı bir sıcaklık, size karşı bir yumuşaklık olduğunu, ama evet. soğuk olması ayrı bir şey. Hocam yaşantımızda yaptığı fedakarlıklar çok var. Yani eş olarak evet fiiliyatta çok şeyi var evine bana. Ama çocuklar yine de böyle bir sıcak bir bakış, bir hı hı. söz. Bunu yapamıyor olmaktan kaynaklanabilir. Bakın bu sizin için de geçerli. Bir kendinizi bir yoklayın. Yani ne? içinizde size engel olan şey nedir? Yani siz ne? muhtemelen mesela eğer eşi, eşinin soğuk davranışlarıyla karşı karşıya kalan bir hanımefendi çocuklarına sıcak olamaz. Onu söyleyeyim. Evet çünkü, ben de olamıyorum hocam. Çünkü yani. eşi, eşinin kalbine sıcacık üfürecek gibi, sıcacık duygular verecek ki Hanımefendi de o sıcacık duygular ile evin içerisinde böyle e, kendi kendine mutlu olacak, türküler söyleyecek, şarkı söyleyecek, yemekler yapacak vesaire. içine heyecanı koyacak olan kişi beyefendidir burada. Ama evet. beyefendi bu heyecanı koyamıyor ise, anne evin içerisinde o sıcaklığı hissedemiyor ise o takdirde tabii ki dışarıdaki arkadaşlarının arasında sanki boşalmak ister gibi yapacaktır. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim, siz eşinize hesaba katmadan, eşiniz de daha sonra sizin aranızda gelir. Siz eşinizi hesaba katmadan, etrafınızdaki kişilere de hesaba katmadan çocuklarınızla bir çocuk olmayı, çocukluk, dünya, çocukluk zamanınızda yaşayamadığınız şeyleri bir yaşamaya bir başlayın. Oturun çocuğunuzla, bir çocuk gibi, 3 yaşında, 5 yaşında, 4'e giden çocuğunuzla, aynı sanki siz de 4'e gidiyormuşsunuz gibi, kopun bir etrafınızdan, kopun, kopun, hele ki zamandan kopun. Telefonunuzu kapatın örneğin cep telefonunuzu, televizyonunuzu kapatın ama duygudan duyguya çocuğunuzla yan yana olarak onunla birlikte siz de bir çocuk olun. Yaşayamadığınız çocukluğu çocuğunuzla yaşamaya çalışın. Göreceksiniz o sizin mutlu tablonuzun içerisine bir süre sonra çocuğunuz, eşiniz de girecektir. Ama yeter ki sıcak bir yer eşiniz görsün, eşiniz de evin içerisinde sıcak bir yer göremez ise... Bakın diyorsunuz ki suratı asık diyorsunuz. Evet. Yani evet. demek ki o da çok şey sıcak. Evin içi... Ay, evet. Ama evde yumuşama yeri aslında evdir. Evde de demek ki böylesi bir ortam var. Biz i̇şte yumuşayamıyoruz yani evde. Evet. O zaman ben biz başlangıçta, yani. evet, başlangıçta siz annelik duygunuzu ateşleyerek aslında tebessüme başlayın. Sonra evet. eşinize doğru yönelsin içinizdeki sıcaklık. Anladım. Ama sizi ben önce çocuklarınızla o daha Anladım. kolay. Çocuklarınızla Anladım. olun önce. Tamam Anladım. Ben teşekkür İyi, ediyorum çok size. Çok teşekkür ederim. Kolay geldiniz. Hoşçakalın. Efendim reklam vakti geldi galiba. Reklamlardan sonra dolu dolu yine görüşmeye devam edeceğiz. Ben canlı yayın telefonunu bir kere daha vereyim. Not alıp e, ...reklamlardan sonra telefon edebilirsiniz. 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız. Efendim reklamlardan sonra görüşmek üzere. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada gelen mesajlara da hemen cevap veriyor ve telefonlarınızı da bekliyoruz e, canlı yayın için. Şimdi Ayşegül Hanım bir mesaj göndermiş. Şöyle soruyor. E, bu programı emeği geçenlerden Allah razı olsun demiş... Hocam benim ana sınıfına giden bir kızım. 11 aylık bir oğlum var. Kızım okul başlarında önce çok hevesli hevesliydi. Anaokuluna giden çocuk önceden çok hevesliymiş. Maalesef çocukların dramı hep öyle oluyor. Okul okul deyince böyle yeni bir dünya, yeni arkadaşlar, yeni öğretmen vesaire diye kıpır kıpır çocuk kalem alırken, efendim çanta alırken vesaire olurken böyle hevesli oluyorlar. Peki ne gelmiş bu çocuğun başına? Ama şimdilerde çok, çok ortaya koymadığı ya da koyamadığı bir isteksizlik seziyorum kızımda. Geceleri korkuyor, odası ayrı, ısrarla beni çağırıyor. Beni çok endişelendiren öğretmenini sevmediğini söylüyor. Gitmemezlik etmiyor ama istekli, gitmesi, istekli gitmemesi beni endişeleniyor. Okul öncesi için geçerli genel konulardan anlatırsanız çok faydalı olur bizim için diye söylemiş. Şimdi şunu söyleyebilirim, nasıl söyleyeceğim de bilmiyorum ama ya bir ana okulunda öğretmen olmuş bir kişi kendisini sevdirmek zorundadır yani çocuklara. Ve çocuklar çok düzdür duygu dünyası olacak. Bir öğretmeni sevmediyse o öğretmen de sevilemeyecek bir takım şeyler sezmiştir. Dolayısıyla o çocuğun üstüne bu öğretmeni seveceksin diye baskı kurmak o çocuğun kişiliğini zedeler. Şimdi çocuk ne kadar güzel. Anaokuluna gitmeden önce heyecanlı ve mutlu bir şekilde evde hazırlıklar yapılıyor. Okula gittiğinde öğretmeniyle uyum sağlayamadığını anne görüyor. O takdirde çocuğun üstüne çok gitmek yerine yani eğer gerekirse öğretmeniyle konuşmak. Yani acaba çocukla bir uyumsuzluk mu yaşandı? Biraz tedirgin mi oldu diye öğretmeninden destek almak. Ha öğretmenden de destek alınamıyor ve bu uyumsuzluk devam edecek ise o takdirde yerinizde olayım. Çocuğu çok ısrarla öyle anaokuluna manaokuluna çok zorlamam yani. Çünkü çocuğunuzun etkileneceği bir çağda öyle zorlamalar ile çocuk zoraki kişilik kazandırılamaz. Zoraki kişilik kişiliksizliğe neden olur. Şimdi Olabilir şu açıdan da bakın olabilir ne olabilir yani her çocuk her öğretmenle de anlaşacak diye bir durum yok ki. Yani dolayısıyla belki o öğretmen ile anlaşamamıştır uyum sağlayamamış ürkmüştür ama bir başka öğretmene karşı sıcaklık hissedebilir. Efendim mesajlarınıza devam edeceğim ama canlı yayın konuklarımız var kendisine merhaba diyelim. Atımızda E, efendim galiba beni duyuyorsunuz ama <gülüyor> duyuyorum, duyuyorum radyo, merhaba Adem Bey radyonuz da açık galiba radyonuzun sesini duyuyor musunuz ee, anne kusmuyor musun haha şimdi kustum Adem Bey tamam ee, iyi kıstım. günler iyi günler ee, ben eczacım kendim yani, çalışıyorum Hı -hı. Ee, Şimdi kızım Adem Bey yaşında Hı -hı. Ee, ben bunu normalde bakıcılarla büyüttüm devamlı e, Hı -hı. bir yaşından itibaren Sürekli bakıcılarla büyüdü. Önce şöyle bakıcılardan... yapalım. Mı? Önce şöyle <gülüyor> yapalım. Önce bir sakinleşelim. Ben çok sakinim. Vaktimiz de var. Siz de sakin sakin anlatın isterseniz. Evet. Tamam. Tamam aldı Sağlıcak. Ee, bir yaşından beri bakıcılarla büyüdü ve bakıcıları da ben e, biraz e, problemli gördüğünde değiştirdim. Hı -hı. Yani e, bir bakıcıyla büyümedi açıkçası. E, 7-8 tane bakıcı değiştirdi. Beş yaşına gelinceye kadar. Şimdi de kreşe verdim. Fakat şimdi çocuğum... E, Annesine çok yani bana çok aşırı düşkün oldu. Hı hı. Ovasıyla bile dışarıda veya işte ben dışarı çıktığımda kalmak istemiyor, Hı -hı. sürekli benim taşımda geziyor, ben hangi odadaysın benim, benim odamda mutlaka bulunuyor, Hı -hı. yanımda yatmak istiyor. Hı -hı. Yani e, kreşte de pek uyum sorumlu yaşadık. Hı -hı. Yani e, ben sürekli kreşte yanında olmamı istiyor, yanındayken bulmuyor ancak kreşte oturuyor, kalıyor. Daha Hı -hı. sonra birlikte, birlikte görüyoruz kreşten. Hı -hı. Yani bir haftadır, yani bir hafta oldu göndererek bir haftadır aynı problemi yaşıyoruz. Hı -hı. Ben bu durumda ne yapabilirim? Yani bana karşı ben bunu fark ediyorum. Ama tekrar bu güvenimi nasıl kazanabilirim? Şu anda sürekli yanımda. Evet. Özellikle de yanımda bulunduruyorum. Eczaneye de yanımda gidiyoruz. Yani beş yaşında ama annesine bağımlı bir hale geldi maalesef. Evet, evet, evet. Çok tanıdık ve bildik bir problemden bahsediyorsunuz maalesef. Sadece sizin de probleminiz değil. Belki şu anda çalışan birçok anne benim çocuğum da böyledir diyordur mutlaka. Şimdi erken yaşta ayrılmışsınız birincisi, çocuğunuzu erken yaşta terk etmişsiniz, bir yaşında. Bir yaşındaki bir çocuk, bu radyo programlarında söyledik, henüz doğmuş bir çocuk değildir. Ruhsal embriyo döneminde o çocuk. Anne ile duygusal bir bağ kurması lazım ki güven duygusu gelişsin. Ki siz de söylediniz, güven duygusunu yeniden kazandırmam nasıl olur diye. Çok önemli bir nokta işte orası. Çocuğunuz size güven duymak için bir sene uğraştı ama siz ondan sonra ortadan kayboldunuz, çocuğunuz açısından bakıldığında. Sonra bir bakıcı geldi. Aslında çocuk o bakıcıya anne rolü biçerek o bakıcıya güven duymak istedi. Sonra siz o bakıcıyı aldığınız yandan başka bir bakıcıyı verdiniz. Belki sonra onu da aldınız başka birisini verdiniz. Çocuk aslında kime bağlanacağını şaşırdı. Biz buna çoklu bağlanma problemi diyoruz. Yani çocuğun içine güven duygusu verebilecek etrafında bir yetişkin olmadı. Böyle olunca çocuk Tekrar annesine dönüyor ve bu sefer anneyi bırakmamak üzere anneyle korkunç bir bağ geçiriyor. Yani anne içerideki odaya dahi gitse güvenmiyor. Sanki bırakıp gidecekmiş gibi hissediyor. Lavaboya girmiş olsa anne çocuk kapıda ağlıyor. Yani bu çocuğunuzun içerisinde yaşadığı duygu durumunun size yansımış olan kısmı. Size tavsiye edeceğim şey ise şu. Çocuğunuza şu anda çalışıyorsunuz. Onun da farkındayım. Yani... Ayrı bir odada olmuş olsa da çocuğunuzun yanına yatın. <gülüyor> çocuğunuzla tensel temasınızı artırın. Çocuğunuzla çok sık birlikte olamıyor olsanız da çocuğunuzla birlikte olduğunuz dakikaları derin bir duygusal iletişim, duyusal iletişim içerisinde gerçekleştirin. Çocuğunuzun yanında çok konuşmayın, çocuğunuza çok şey söylemeyin ama onun söylediklerini ruhunuzla beraber dinleyin. Göz temasını özellikle hiç Yanınıza götürüyorsunuz şu anda. Eczanenize götürüyorsunuz. O da başka bir ihmalin beraberinde gelmesini sağlar. Çünkü siz müşteriyle onunla bununla ilgilenirken çocuğunuzla ilgilenmiyorsunuz. Evet. Yani çocuğunuza saat, zamana karşı duyarlılık vermeye çalışın. Örneğin şunu açıkla, açıklıkla söyleyin. Seninle işte şu saatle şu saat arasında oynayacağım, şunu yapacağız diye. Ama onu verebilmelisin, çocuğunuz saati bilmiyordur şu anda. Onu bir şekliyle onun dünyasına girerek, örneğin büyük saat küçük saat diye söyleyin. Akrep ve yel kovanı öyle tarif edin. Ve çok sakin bir şekilde ona gerçekçi olarak şu saatte seninle birlikte olayım kızım, şu saatte de müşterilerle ilgileneyim diye ona önündeki tabloyu çıkartmaya çalışın. Ve zamana karşı duyarlılıkta siz de çok hassas olun. Örneğin 10 dakika kızım dışarıya çıkayım yani büyük saat şuradan şuraya gelinceye kadar dışarıya çıkayıp sonra geri geleceğim diye ve tam da vaktimde geri gelenerek çocuğunuza yeniden güven kazandırmaya çalışın. Bu dönemde çocuğunuzu hiçbir yere bırakmayın. Bu dönemde çocuğunuza asla ceza vermeyin asla kızmayın. Bunları iyi anne olmak için değil ama çocuğunuzun içerisine güven duygusu girebilmesi için yapmanız lazım gelen şeyler olarak söylüyorum. Tamam. E peki e, kreşe göndermeyeyim mi Doktor Bey? Şu anda 5 yaşında tam. Yani e, şimdi e, güven duygusu kazanmadan eğer kreşe gönderirseniz o takdirde e, yani şunu fark edeceksiniz bir süre sonra çocuğunuzun içinde bittiğinizi fark edeceksiniz. Yani çocuk artık arkadaşlarına alışacak, dışarı hayatına alışacak, öğretmeni alışacak. Onlarla belki uyum içerisinde olacak. Ama 7-8-9 yaşına geldiğinizde bakacaksınız ki çocuğunuzla aranızda bir kopukluk var. Kızım şöyle deseniz kızınız başka bir dünyadan cevap verecek. Yani benim tavsiyem şu olur. Önce bir güven duygusunu yerleştirin çocuğunuzun içerisine. Birbirinizden memnun olur vaziyete geldikten sonra anaokuluna ya da kreşe verseniz... Benim, e, sanki daha iyi olacağı kanaatini taşıyorum. Dışarıya şeye verdiğinizde, kreşe verdiğinizde evet sorununuz çözülmüş olur. Ancak bu ileride yeni bir sorunun da başlangıcı olur. Yani çocuğunuzdan artık e, bir şekliyle rahatsız edici davranışlardan kurtulmuş olursunuz. Ama hiç bilmediğiniz zemin altında böyle başka bir şey gelişiyor olabilir. Tamam mı? Hmm, tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. çok teşekkürler. üzere inşallah. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Efendim bir sonraki dinleyicimizi alalım. Merhaba diyelim kendisine. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. size nasılsınız? Benim 5 yaşında bir oğlum var. Hı hı. sürekli el ve ayak tırnaklarını koparıyor. Kanatana kadar koparıyor. Hı hı. Şimdi bununla alakalı biz bayağı sıkıntıya girdik. Bir türlü bu bugünden. Başka neler var? Yani koparmış olması... Hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çocuk alışmıştır. Koparıyor da olabilir. Ama başka bir şey de ifade edebilir ama. Başka neler var çocuğunuzda gördüğünüz? Sıkılganlık var mı biraz? Yok pek sıkılgan çocuk da değil. Yani böyle bayağı aşarı yani. Hı hı. Yaramaz da bir çocuk böyle. İster istediğinde yaptığımız bir çocuk. Benim dördüncü çocuğum bu. Üçkücüm vardı da. Hı hı. Yani yapma oğlum diyor. Bak kanatıyorsun diyor. İşte kendi kopuyor diyor falan. Öyle bir. Yani böyle bir sıkıntılı bir çocuk da değil yani ama böyle biraz şumarık, böyle sürekli de koparıyor yani. Kanatıyor da görüyor kanatını, bant yapıştırıyoruz. Hı hı. Fakat o bant çıktıktan sonra gene yani her, her parmağını koparıyor. Gece de çolaplarını çıkarıyor uyurken. Ayak tırnaklarını koparıyor, süt içerken. Hı hı. Biberonla süt veriyorsunuz ona. Biberonla süt veriyorsunuz? Evet. Kaç yaşında dediniz? 5 yaşında. Ee, neden biberonla süt veriyorsunuz? Vallahi öyle değil. yemek yemiyor pek. Hımm. Ufaktan burada bir alışkanlık var. Sürekli bir nasıl çıkıyor. Tamam. Ben size bir şey sorayım. Annesiyle arası nasıl? Annesiyle arası nasıl? Annesiyle arası iyi yani. Çok da iyi değil yani. Daha çok babacı. Evet. İşte oradan kaynaklanıyor olabilir. Annenin oğluyla arası nasıl? Efendim? Yani oğlunuzun annesiyle arası pek iyi değil. Oğlunuzun annesiyle arası iyi evet. ama pek iyi değil. Ama peşi... yani ben çalışmadığım için daha çok zamanını denle geçiriyor. Hmm, annesi çalışıyor mu? Yok annesi de çalışmıyor. Annesi de çalışmıyor ama anne ile çocuk arasında bir kopukluk var der misiniz? Yani diyebiliriz. İşte evet oradan kaynaklanıyor olabilir. Yani bunu şöyle yorumlayabiliriz. Çocuklar e, tırnaklarıyla genellikle oynadıklarında, saçlarıyla oynadıklarında, düğme delikleriyle oynadıklarında... Ee, ...böyle dalıp gidip bir takım yerlerini koparmak için e, şeyler sarf ettiğinde aslında içlerinde bir duygusal yoksunluğun dışa yansımış hali olabiliyor çok defa. O yüzden söyledim. Hiçbir şey de olmayabilir, alışkanlıktır. Ama çok defada içerisinde anne ile problem yaşayan çocukların e, elleri ağızlarına gider... Elleri tırnaklarını ısırır, tırnaklarını koparır. Hele ki siz diyorsunuz ki biberonla süt içiyor şu anda hala diyorsunuz. Evet. O zaman ben de derim ki anne ile çocuğun arası düzelmedikçe çocuğunuzun tırnakları da düzelmeyecektir. Onunla i̇kisinin arasını düzeltmekte fayda var. Anne, bu, bu anne. biberon, biberonla süt içmesi sakıncalı mı hocam? Tabii tabii tabii. Öyle mi? Tabii. Mesela biberon, biberonla süt iç, biberon olmadan uy uyuyamıyor geceler yani öyle bir uyumasın uyumasın ama biberonla şimdi biberona yüklediği bir anlam var Onu anne sevgisi olarak bakıyor olabilir çocuk yani evet. doyamadığı bir anne sevgisini hala anne sevgisi almak isterken evet. çocuk uyuyordur ama çocuk ger gerçeklerle bir tanışması lazım yani öyle zorlayıcı bir şekilde değil ama çocuğunuzun bu takım şeylerden vazgeçmesi lazım bu takım şeylerden vazgeçebilmesi için de çocuğunuzun içerisine anne yeniden girebilmesi lazım yani sert olmasın annesi Evet. evet ben teşekkür ederim Bayanım. görüşmek Bayanım. üzere. Efendim bir sonraki dinleyicimizi alalım ve bir çocuk sesiyle birlikte bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba. Günaydın. efendim merhaba. ben Samsun'dan Leylekli'den. E, evet. Güzel 5 yaşındaki oğlum için kaç var da. Şimdi başladı. Biraz da erken deneme süreci birlikte Evet. Odayı değiştirdim de çocuk sesinden. Evet dışarıda şimdi, Şöyle yapabiliriz isterseniz. O şimdi dışarıda ağlıyor. Yalnız mı evin içerisinde? Yok onu ben televizyon odaya bıraktım. Ben mutfağa geçtim. Babası hmm, da uyuyor. Tamam. <gülüyor> şimdi fazla varfini zanneyeyim. Ondaki kız zaten kaldı. Hı -hı. Şimdi 15 mevcut var. Hı -hı. Anaokulunda 9 kız. 5 erkek. Hı -hı. Benim çocuğum çok iştahsız bir çocuk. kızınız kız mı erkek mi? iki ikisi de olan biri iki yaşın iki ay geçti biri beş buçuk yaşında anne okuluna gide beş buçuk yaşında erkes gün beşli tamam ee, şimdi ben sabah kah Yedim. sabah kahhatlı ve öğle yemekli verdim çocuğumu Hı -hı. Anneciğim, bir dakika. <Gülüyor> sabah kahvaltısı. ...sadece pek ertesi benim oğlummuş... ...değerleri yani hep evet kızmış... Hı hı. ...şimdi anaokulunda şöyle sistem uygulamışlar... ...bilmiyorum bana göre aslında biraz yanlış geliyor ama... ...bilemem gerçeğini... Hı hı. ...arkadaşları doymadan... ...çocuklarla yemeklerini bitirenler sınıfa geçmiyormuş... ...herkes birbirini bekliyormuş... ...çocuğunun diye de çok yavaş yediği için... ...artık oynamak bir gelmiş... Hı hı. ...şimdi ben bu olayı önce bilmedim... Hı hı. ...bana geldi kızları sevmiyorum... ...kızları istemiyorum... Kızlardan nefret ediyorum, sınıfta herkes kız, ben erkekler az. Oğlum dedim ben de kızım, annen ne kız, baban ee, ne kız, kızlar olmazsa olmaz, sen de ileride evleneceksin, sen de evleneceksin. O ayrı, o ayrı söylüyor bana. Ondan sonra dedim o zaman <gülüyor> öyle olur mu? Arkadaşlar sevilmesi lazım falan. Bilmiyorum anlatamadım. Dedim bir tane kardeşiniz olsun dedim. Öyle bir şey yok da. Hı hı. İleride ben dedim bir kız çocuğum olsun isterim dedim. Niye olmasın falan. Ay bir ağladı bir ağladı. Şimdi <gülüyor> yanlış üstüne yanlış yapıyorsunuz. Yani şimdi oğlunuzun söylediği kız anneanne gibi bir kız değil anne gibi bir kız da değil okuldaki kızlardan bahsediyor çok düz olun çocuklarla olurken kızları sevmiyorum dediği şey okuldaki kızları sevmiyor yani bu evlendiği zaman eşini annesini vesaire hiç katmayın bunlara çocuğun işte, kafasını karıştırmayın Beş, ben buçuk de, yaşında... Beş buçuk yaşındaki bir çocuk da bu, bu kadar geniş düşünemez söylediği şey çok net bir şey Sınıfının içerisindeki kızlar geçiyorlar onun için sinir oluyorum onlara ama, ama bunu bu... önce bunu bilemedim bunu birkaç yıl tamam. sonra açıldı hiç Şimdi ikinci, ikinci şey de şu İsterseniz e, siz telefonu kapatın. Hem de çocuğunuzla baş başa kalmış olursunuz. Ben de geri kalan kısmı izah etmeye çalışayım. mu? şey mı? daha söyleyeceğim yalnız. Ya, acaba şimdi çocuğuma e, hani bana şikayet getirme demek istemiyorum ki. Rahat olsun. Her şeyi anlasın bana. Bu Çok hareketli bir çocuk. Yerinde duramıyor. Hı -hı. Öğretmen de bundan istemedi ama yapacak bir şey mi? Çocuğu bağlayacak halimiz yok yani. Evet. Evde de ayrı. Öğretmen Ana sükunet okuldaki... eğitimi verecek okulda. Sessizlik eğitimi Ana, verecek evet. okulda. Anaokulundaki aşık kadın Hı -hı. şey çermet atmış çocuğuma, Bunu da geldi dün söyledi. Ay ben her gün böyle bir şikayet bir şey duymaktan Hı -hı. şaşırıyorum. Arıyorum Hı -hı. öğretmeni telefonu kapalı gidemedim de fırsat bulup ufak çocuk olunca beni bağlaya ağlar yağışlı falan. Tamam. Şimdi ben geri kalan kısmı izleyeceğim. Bu normal mi acaba? Yani şimdi bir de çocuğun lafına ama benim çocuğum da yalan söylemez. Bir de çocuğun lafıyla da yüz yüze olmak istemiyorum. Tamam. Şimdi Daha söyleyeceğim size. yeni başındayız. Size birkaç cümle söyleyeceğim. Tamam teşekkür ettim. Sağ e, Şu anda galiba hattımızda bir dinleyicimiz var. Onu da hemen kısaca alabilirsek. 3 dakikamız var. 2 soruya birden cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim e, buyurun. Alo. Buyurun. Selam, aleyküm hocam. Aleyküm selam. 3 dakikamız var evet. şu anda. 2 soru evet. cevaplandıracağım. Evet, Ona hemen... göre hemen sorunuzu alırsam. Tamam bizim bir kızımız var görümcenin kızı e, 16-17 yaşlarında hı hı. E, evden kaçıyor e, şey alıyor e, evden altınmış, yüzükmiş, ne bulursa para ol, olunca onu alıp götürüyor hı hı. dışarıda arkadaşlarına harcayıp geliyor ve anaya babaya itaatsızlık yapıyor acaba onun için bize bir şey söyleyebilir misin hocam? Anneyi babayı seviyor mu çocuk? Valla aralarında biraz kopukluk var. İşte o kopukluktan dolayı kaçıyor. Yani çocukla çözülecek bir durum değil. Anne babayla çözülecek bir durum. Çocuk eğer evin içerisinde anne babaya kopukluk hissediyor ise o çocuk yani bu noktaya da geldiyse onu durdurmak çocuğu bağlayarak olmaz. Yapılacak şey anne babanın çocukla yeniden o güven ve sevgi iletişimine geçmesini sağlamak lazım. Yani bu iş çocukla çözülecek bir şey değil. Yani bir uzman desteğini alın bence. Bir uzman desteği. Çünkü işin içerisinde çıkılamayacak vaziyete geldiği gibi bir kanaat uyandı şu anda sizin bana anlattığınız şeylerden. Evet. Ee, bir uzman desteği alın bence. Yani, çocuk, e, yani çocuğun üstüne gidilerek çözülecek gibi bir durum değil. Ee, uzman ben desteği alın. Ee, hocam babası da biraz kızmış falan işte öldüreceğim kaldıracağım falan deyince arkadaşında kalmış bir süre falan e, bir tabii, şeyler. Yani öyle böyle söylenir mi? Çocuk ölmek için eve mi gelsin ondan sonra? Öldüreceğim dendiği zaman çocuk da gider. Ama bunu bu, bu bu bu söylenmez yani. Onun için uzman desteği alınsın ki anne baba nasıl davranacak çocuklarına o destekle birlikte devam etsinler yollarına. Vaktimiz dolmak üzere ben biraz önceki dinleyicimizin de sorusunu cevaplandırayım geçmiş olsun. Tamam hocam Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağlayın. Amin cümlemizden. Şimdi son bir dakika içerisinde biraz önceki dinleyicimizin sorusu. Şimdi çocuk hareketli diye okulun aşçısı çocuk koşarken ayağına çelme takıyor ve çocuğu düşürüyor. Anne diyor ki hocam bu, bu doğru mudur acaba yoksa çocuk abartmış olabilir mi? Çocuklar genellikle hele ki 5 yaşındaki bir çocuklar bu tür abartmaları yapmazlar. Bu tür Özellikle 7 yaşına kadar ki çocuklar çok gerçekçidirler. Yani eğer çelme taktı düşürdüyse düşürmüştür. Yani hayal dünyasıyla evet gerçeği zaman zaman karıştırabilirler ama bu, bu öyle bir şey değil. Ee, i̇kincisi de gördüğüm kadarıyla annenin e, sesinden de anladığım kadarıyla çok telaş ve panik içerisinde anne dolayısıyla yapacağı işleri belki karıştırabilir. Önce bir sakin olması lazım. Sükunet içerisinde olaylara bakması lazım. Çocuğuyla yaşına göre konuşması lazım. Şimdi okulda problem yaşıyor. Evet, anne birden telaşa karıyor. Ya, ya, bırakın bazı problemler yaşansın. O kadar büyütmemek lazım ruhumuzda. Ama bir de mesela kızlarla ilgili problem yaşamış. Anne ikna etmek için kayın...